İkinci makam, bir mukaddime beş işarettir. Mukaddime iki mebhastır. Birinci mepas. bu gelecek beş işarette, şuunat-ı rububiyeti rasad etmek için, birer sönük, küçük dürbin nev'inden birer temsil yazılacak. Bu temsiller, şuunat-ı rububiyetin hakikatini tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz. Fakat baktırabilir. O gelecek temsilatta ve geçen remizlerde zat-ı aktesin şuunatına münasip olmayan tabirat temsilin kusuruna aittir. Mesela lezzet ve sürur ve memnuniyetin bizce malum manaları şuunat-ı mukaddeseyi ifade edemiyor. Fakat birer ünvan-ı mülahazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür. Hem dahi şu temsiller muhit Azim bir kanun rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle rububiyetin şuûnâtında o kanunun hakikatını ispat ediyor. Mesela bir çiçek vücuttan gider, binler vücut bırakarak öyle gider denilmiş. Onunla azim bir kanun rububiyeti gösteriyor ki bütün bahar belki bütün dünyadaki mevcudatta bu kanun rububiyet cereyan ediyor. Evet, Halık Rahim bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyor? O sani hakîm aynı kanunla her sene küreyi arzın libasını tecdid eder. Hem o aynı kanunla her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. Hem aynı kanunla kıyamet vaktinde kainatın suretini tâhir edip değiştirir. Hem hangi kanunla zerreyi mevlevî gibi tahrik ederse Aynı kanunla küreyi arzı mezup ve sema'a kalkan mevlevi gibi döndürüyor ve o kanun ile alemleri böyle çeviriyor ve manzume i şemsiyeyi gezdiriyor. Hem hangi kanunla senin bedenindeki hüceyratın zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil ediyorsa, aynı kanunla senin bağını her sene tecdid eder ve her mevsimde çok defa hazelendirir. Aynı kanunla Zemin yüzünü her bahar mevsiminde tecdid eder, taze bir peçe üstüne çeker. Hem o Sani Kadir hangi kanunu hikmetle bir sineyi ihya eder, aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder ve o kanunla kürey-i arzı yine o baharda ihya eder ve aynı kanunla haşirde mahlukatı da ihya eder. Şu sırra işareten: Ma halqukum ve la ba'sukum illa ka vahide. Kur'an ferman eder ve hakeza kıyaset. Bunlar gibi çok kavanin-i rububiyet vardır ki zerreden ta mecmuu aleme kadar cereyan ediyor. İşte faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak ve genişliğine dikkat et ve içindeki sırrı vahdeti gör. Her bir kanun bir bürhanı vahdet olduğunu bil. Evet, şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar her biri ilim ve iradenin cilvesi olmakla beraber hem vahit hem muhit olduğu için saniin vahtaniyetini ve ilim ve iradesini gayet kat'i bir surette ispat ederler. İşte ekser sözlerde ekser temsilat böyle kanunların uçlarını birer cüz'i misal ile göstermekle müddeada, aynı kanunun vücuduna işaret eder. Madem temsil ile kanunun tahakkuku gösteriliyor Burhan'ı mantıkıyı gibi yakîni bir surette müddeayı ispat eder. Demek sözlerdeki ekser temsiller birer burhan-ı ni birer hüceti katı'a hükmündedir. İkinci mebhas, 10 sözün onuncu hakikatında denildiği gibi, bir ağacın ne kadar meyveleri ve çiçekleri vardır, her bir meyvenin her bir çiçeğin o kadar gayeleri hikmetleri vardır. Ve o hikmetler üç kısımdır. Bir kısmı saniye bakar. Esmasının nakışlarını gösterir. Bir kısmı zîşuurlara bakar ki, onların nazarlarında kıymetdar mektubat ve manidar kelimaattır. Bir kısmı kendi nefsine ve hayatına ve bekasına bakar. Ve insana faydalı ise, insanın menfaatine göre hikmetleri vardır. İşte her bir mevcudun böyle kesretli gayeleri bulunduğunu bir vakit düşünürken. Hatırıma arabi tarzda ve gelecek 5 işaretin esasatına nota hükmünde olarak külli gayelere işaret eden şu fıkralar gelmiştir. Wa hadihi'l mevjudatü'l celiyyetü medahiru seyyale ve meraya cevale li teceddi tecelliyat emvar ijadih subhanahu bi tebeddülit tayyunatil i'tibariyye. Evvelen مع استحفاظ المعاني الجميلة والهبيات المثالية وثانيا مع إنتاج الحكائك الغيبية والنسوج اللوحية وثالثا مع نشر الثمرات الأخربية والمناظر السرمدية ورابعا مع إعلان التسبيحات الربانية وإظهار المكتضيات الأسمائية وخامسا لِضُهُورِ الشُؤُنَاتِ السُّبْحَانِيَّةِ وَالْمَشَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ İşte bu beş fıkrada, gelecekte bahsedeceğimiz işaratın esasatı var. Evet, her bir mevcut. Hususan zihayat olanların, beş tabaka ayrı ayrı hikmetleri ve gayeleri var. Nasıl ki meyvedar bir ağaç, birbirinin üstündeki dalları semere verir, öyle de, her bir zihayatın, beş tabaka muhtelif gayeleri bulunur ve hikmetleri var. Ey insan-ı Senin cüz'î bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatını, meyvedar bir şecere-i bâkiyeye inkılab etmesini ve beş işarette gösterilen on tabaka meyvelerini ve on nevi gayelerini elde etmesini istersen, hakiki imanı elde et. Yoksa bütün onlardan mahrum kalmakla beraber, o çekirdek içinde sıkışıp çürüyeceksin. Birinci işaret, feevwalen bi tabedül ta'yunat al-ı'atbariyya, ma istipfaz al-ma'ân al-jamila ve al al ifade ediyor ki, bir mevcut vücuttan gittikten sonra, zahiren kendisi Ademe fenaya gider, fakat ifade ettiği manalar bakı kalır, mahfuz olur. Hüviyeti misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi alemi misalde ve alemi misalin numuneleri olan Elvahı mahfuzada ve Elvahı mahfuzanın numuneleri olan kuvve-i hafızalarda kalır. Demek bir vücudu sudi kaybeder, yüzer vücudu manevi ve ilmi kazanır. Mesela nasıl ki bir sayfenin tabına medar olan matbaa hurufatına bir vaziyet ve bir tertip verilir? ve bir sayfenin tab'ına medar olur ve o sayfe ise, suretini ve hüviyetini basılan müteaddit yapraklara verip ve manalarını çok akıllara neşrettikten sonra, o matbaa hurufatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Çünkü daha ona lüzum kalmadı, hem başka sayfelerin tab'ı lazım geliyor. İşte aynen bunun gibi, şu mevcudatı ı arziye, hususan nebatiye, Kalem'i kaderi ilahi, onlara bir tertip, bir vaziyet verir. Bahar sayfasında kudret onları icat eder ve güzel manalarını ifade ederek, suretleri ve hüviyetleri alemi misal gibi, alemi gaybın defterine geçtikleri için hikmet iktiza ediyor ki o vaziyet değişsin, ta yeni gelecek diğer bahar sayfası yazılsın, onlar dahi manalarını ifade etsinler. İkinci işaret ve ikincisi, mag intaj hakikler gıybî ve Bu fıkra işaret eder ki, her bir şey cüzî olsun, külli olsun, vücuttan gittikten sonra, hususan zihayat olsa, çok hakik gaybiye netice vermekle beraber, alem misalin defterlerinde olan levhi misali üstünde, etvar hayatı adedince suretleri bırakıp, o suretlerden Manidar olan ve Mukaddarata Hayatiye denilen sergüzeşte hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalagah olur. Nasıl kim mesela bir çiçek vücuttan gider, fakat yüzer tohumcuklarını ve tohumcuklardan mahiyetini vücutta bırakmakla beraber küçük elvâh-ı mahfuzada ve elvâh-ı mahfuzanın küçük numuneleri olan hafızalarda binler suretini bırakıp, Zişurlara etvar hayatıyla ifade ettiği tesbihat Rabbaniye ve Nukuş-u Esmaiye'yi okutturur, sonra gider. Öyle de, yeryüzünün saksısında güzel masnuatla münakkaş olan bahar mevsimi, bir çiçektir. Zahiren zeval bulur, ademe gider, fakat onun tohumları adedince ifade ettikleri hakayet-i gaybiye ve çiçekleri adedince neşrettiği hüviyet-i ve mevcudatı adedince gösterdikleri hikmet-i Rabbaniyeyi, kendine bedel olarak vücutta bırakıp, sonra bizden saklanır. Hem o giden baharın arkadaşları olan sair baharlara yer boşaltır, ta onlar gelip vazife görsünler. Demek o bahar, zahiri bir vücudu çıkarır, manen bin vücut giyer. Üçüncü işaret وثalifen مع نشري الثمرات الukhrevyyeh والمناظر السرمديه fıkrası ifade ediyor ki dünya bir destgah ve bir mezraadır ahiret pazarına münasip olan mahsulatı yetiştirir çok sözlerde ispat etmişiz nasıl ki cin ve insin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor öyle de dünyanın sair mevcudatı dahi ahiret hesabına çok vazifeler görüyorlar ve çok mahsulat yetiştiriyorlar Belki küreyi arz onlar için geziyor. Belki denilebilir ki onun içindir. Bu sefine-i rabbaniye 24.000 senelik bir mesafeyi bir senede geçip meydanı haşrın etrafında dönüyor. Mesela ehli cennet elbette arzu ederler ki dünya maceralarını tahattur etsinler ve birbirine nakletsinler. Belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi o levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir, herhalde darı lezzet ve menzil ise adet olan darı cennette, ala sururin müteakabilin işaretiyle sermediği manzaralarda dünyevi maceraların muhaberesi ve dünyevi hadisatın manzaraları cennette bulunacaktır. İşte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle kaybolması ve birbiri arkasından gelip geçmesi menazır sermediyeyi teşkil etmek için bir fabrika destekahları hükmünde görünüyor. Mesela, nasıl ki ehli medeniyet fani vaziyetlere bir nevi beka vermek ve ehli istikbale yadigar bırakmak için güzel veya garip vaziyetlerin suretlerini alıp Sinema perdeleriyle istikbale hediye ediyor, zamanı maziyi, zamanı halde ve istikbalde gösteriyor ve derc ediyorlar. Aynen öyle de, şu mevcudat bahariye ve dünyeviye de kısa bir hayat geçirdikten sonra, onların saniy hakimi, alemi bekaya ait gayelerini o aleme kaydetmekle beraber, alemi ebediye de, sermediği manzaralarda. Onların etvar hayatlarında gördükleri ve zaayıfi hayatiyeyi ve mucizat-ı sübhaniyeyi menazırı sermediyede kaydetmek muktezai ismi hakim ve rahim ve beduttur. Dördüncü işaret: Varabiyan, Meiani tesbihati rabbibbiye ve ızharil muktedayat il esmaiye. Fıkası ifade ediyor ki, mevcudat, etvar hayatı ile, Müteaddit tesbihat tesbiatı Rabbaniye'yi yapıyor. Hem esma ile yeni iktiza ve istilzam ettikleri halatı gösteriyor ki, mesela rahim ismi şefkat etmek ister. Rezak ismi rızık vermek iktiza eder. Latif ismi lütfetmek istilzam eder ve hakeza bütün esmanın birer birer muktezası vardır. İşte her bir zihayat, hayatıyla ve vücud o esmanın muktezasını göstermekle beraber cihazatı adedince sani hakime tespiyat yapıyorlar. Mesela nasıl ki bir insan güzel meyveler yer, o meyveler midesinde dağılır, erir, zahiren mahvolur, fakat ağzından, midesinden başka bütün hüceyratı bedeniye de faaliyetkarane bir lezzet, bir zevk vermekle beraber. Aktarı bedendeki vücudu ve hayatı beslemek ve idame-i hayat etmek gibi pek çok hikmetlerin vücuduna medar oluyor. O tam kendisi de vücud-u nebati'den hayat-ı insaniye tabakasına çıkıyor, terakki ediyor. Aynen öyle de, şu mevcudat, zeval perdesinde saklandıkları vakit, onların yerinde her birisinin pek çok tesbihatı bâkî kalmakla beraber, pek çok esma-i ilahiyenin de nukuşlarını ve mukteziyatını, o esmanın ellerine bırakır. Yani bir vücudu bakiyeye tevdi ederler, öyle giderler. Acaba fani ve muhakkat bir vücudun gitmesiyle, onun yerine bir nevi bekaya mazhar, binler vücut kalsa, denilir mi ki ona yazık oldu, veyahut abes oldu, veyahut şu sevimli mahluk neden gitti? Şekva edilebilir mi? Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, Muhabbet öyle iktiza ediyorlar ve öyle olmak gerektir. Yoksa bir tek zarar gelmemek için binler menfaati terk etmek lazım gelir ki o halde binler zarar olur demek Rahim, Hakim ve bedu isimleri zevale ve firaka muarız değiller belki istilzam edip iktiza ediyorlar. Beşinci işaret. Wa hamisen li zuhur ishuunat'is subhaniye وَالْمَشَاهِدِ ilmiye <الْعِلْمِيَّ> Fıkrası ifade ediyor ki, mevcudat, hususan zihayat olanlar, vücud-u gittikten sonra, bakıyı çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler. İkinci remizde beyan edildiği gibi, zat-ı vacibül vücudun, kutsiyet ve istinai kemaline muvafık bir tarzda, ve ona layık bir surette, hadsiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, Tabir icaz ise mukaddes hatsiz bir memnuniyet, bir sevinç, tabirde hata olmasın, hatsiz bir lezzeti mukaddese, bir ferahı münezzeh şuunat-ı rububiyetinde bulunur ki onların asarı müşahede görünüyor. İşte o şuunat iktiza ettikleri hayret-i nüma faaliyet içinde mevcudat tebdil ve tagyir ile zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor mütemadiyen alemi şehadetten alemi gayba gönderiliyor. Ve o şuunatın cilveleri altında mahlukat daimi bir seyru seylan, bir hareketü cevelan içinde çalkanmakta ve ehli gafletin kulaklarına va firak ve zebali ve ehli hidayetin semine velveley zikrü tesbihi dağıtmaktadırlar. Bu sırra binaen her bir mevcut vacibül vücudun bâki şuunatının tezahürüne Bâkî birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyorlar. Hem o mevcut bütün müddeti hayatında geçirdiği etvar ve ahvali ilmi ezeliinin ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler. Demek her fâni bir vücudu terk eder. Binler bâkî vücutları kazanır, kazandırır. Mesela, nasıl ki harikulade bir fabrika makinesine adi bazı maddeler atılır, içinde yanarlar, zahiren mahvolur fakat o fabrikanın inbiklerinde çok kıymetli kimya maddeleri ve edviyeler teresüb eder. Hem onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çarkları döner. Bir taraftan kumaşları dokumasına bir kısmı kitap tabına bir kısmı da şeker gibi başka kıymetli şeyleri imal etmesine medar oluyor ve ha Demek o Adi maddelerin yanmasıyla ve zahiren mahvolmasıyla binler şeyler vücut buluyor. Demek adi bir vücut gider, Ali çok vücutları irsiyet bırakır. İşte şu halde o Adi maddeye yazık oldu denilir mi? Fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı? O sevimli maddeleri mahvetti, şikayet edilir mi? Aynen öyle de. Walillahil Mithalul Aala, halika hakim ve rahim ve bedud, muhtezai rahmet ve hikmet ve bedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Her bir vücuda faniyi çok bakıv vücutlara çekirdek yapar. Makası da rabbaniyesine medar eder. Şuunat-ı Sübaniyesine mazhar kılar kalemi kaderine mürekkeb ittiaz eder ve kudretin dokumasına bir mekik yapar ve daha bilmediğimiz pek çok gayat-ı galiye ve makasıdı ı aliye için kendi faaliyeti kudretiyle kainatı faaliyete getirir. zerratı cebelana, mevcudatı seyrana, hayvanatı seylana, seyyaratı deverana getirir, kainatı konuşturur âyâtını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. Ve mahlukat ı arziyeyi, rububiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi arş ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş ve toprağı hıfz ve ihyasına bir çeşit arş yapmış. O arşlardan üçünü mahlukat ı arziye üstünde gezdiriyor. Kat iyin bil ki, bu beşremizde ve beş işarette gösterilen parlak hakikatı aliye, Nuru Kur’an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahip bulunabilir. Yoksa o hakikatı bakya yerine gayet müthiş bir zulümat geçer. Ehli dalalet için dünya, firaklar ve zevaller ile dolu ve ademler ile mal maldir. Kainat, onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için ani bir vücut ile hatsiz bir Adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel zulmata Ademle memludur. Yalnız kısacık bir zamanı halde bir hazin nuru vücut bulabilir. Fakat Sırrı Kur'an ve nuru iman ile ezelden ebede kadar bir nuru vücut görünür. Ona alakadar olur ve onunla sadet ebediyesini temin eder. Elhasıl bir şair-i Mısri'nin tarzında deriz. Derya olunca nefes, parelenince kafes, ta kesilince bu ses. Çağırırım, ya Hak, ya Mevcud, ya Hay, ya Ma'bud, ya Hakîm, ya Maksud, ya Rahîm, ya Vedûd. Ve bağırarak derim, la ilahe illallahul melikul hakkul Mubin. Muhammedun Resulullahı sâdıkul va'dil emîn. Ve iman ederek ispat ederim. İnnel ba'te ba'de almavti hakkun. Val cennete hakkun. Val nâre hakkun. Ve innel sa'adete el-ebediyete hakkun. Ve innel Allahe rahîmun, hakîmun, vedudun. Ve innel rahmete, val hikmete, val bi cemî'il eşyâi ve şüûnâtiha. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم مس على سدنا محمدٍ صلاة تتكون اللك ضاءن وَحه أداء وَوعلى آاله وَصحبهه وَوسلمم آمين sallim, amin. رّ العالمين سبحان منْ جعَ حدييقة أرضه مشهرَ صنأته محشرَ خللكتهه مظهر kudratihi, مدار حكمتهه مزهرَ ررحمتهه مزرع جتهه. ممر المخلوقات مسيل الموجودات مكيل المصنوعات فمزين الحيوانات منكش الطيورات مثمر الشجرات مزاهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا وجوده براهين لطفه دلائل الوحدة لطائف الحكمة شواهد الرحمة تبسم الأزهار من زينة الأثمار تسجع الأطيار في نسمة الأسحار تهزج الأمطار على خدود الأزهار تزين الأزهار تبرج الأثمار في هذه الجنان ترحم الوالدات على الأطفال الصغار في كل الحيوانات والإنسان تعرف ودود تبدد رحمن ترح حنان تحنن منان للجن والإنسان والروح والحيوان والملك والجان